ve her muhterese bid'a ve her bid'a dalalet ve her dalaletin sinnar ve buad ihtiram kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekat Allah'un selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun taram kardeşlerim insanın ömründe insan hayatında ve sene içerisinde Öyle günler, öyle geceler ve öyle aylar vardır ki adeta bunlar Allah Azze ve Celle'nin insanlara bahşettiği günler, haftalar ve aylardır bunlar. O ayları, o günü Allah Azze ve Celle diğer günlere nispeten daha üstün kılmıştır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmayı severdi ve oruç tutardı. Ve buyururdu ki pazartesi ve Perşembe günleri amellerin Allah Azze ve Celle'ye yükseltildiği gündür. Ve ben o gün oruçlu olmayı isterim. Oruçlu olduğum halde amellerimin Allah Azze ve Celle'ye yükseltilmesini isterim. Bir cuma günü Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği bayram nedir? Haftalık Müslümanların bayramıdır Cuma günü. Ve Cuma günü diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir saat vardır ki, öyle bir zaman dilimi vardır ki o zamanda kabul edilen dua Allah katında geçerli, kabul edilmiş bir duadır diyor. Ve bayramlar vardır ve yine inşallah bir hafta on gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan ayı. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim birçok yerinde ve özellikle Kadir Gecesini, Kadir Suresini indirerek bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde var etmiştir. O ayda Kur'an indirilmiştir. Evet. Ki bu öyle bir aydır ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ve Kur'an'ın deyimiyle bin aydan daha hayırlı olan içerisinde kadir gecesi vardır. Kardeşlerim, bu tür günler hakikaten insanların ganimet olarak bilmesi gereken günlerdir. Allah Azze ve Celle Müslümanlara 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını bahşetmiş ve o ayda bir ay boyunca Müslümanların oruç tutmalarını farz kılmıştır her kim o güne o zamana idrak ederse oruç tutması o Müslümanın üzerine erkek ve kadın üzerine farzdır kardeşlerim. Peki Ramazan yaklaşıyor. Yaklaşık 10 gün sonra inşallah Allah Azze ve Celle ömür verirse Ramazan ayını idrak edeceğiz. Ramazan ayına gireceğiz. Şimdi öyle bir mevsim ki öyle bir ay ki Hakikaten Müslümanların günahlarının bağışlanacağı, sevaplarının kat kat artacağı bir zaman. Peki biz bu güne, bu aya nasıl hazırlanmalıyız? Öncelikle kardeşlerim güzel bir tövbeyle tövbe etmemiz gerekir. Çünkü günahlar, nice günahlar vardır ki, nice sevapları güzellikleri işlememize engel olur, mani olur. Adeta o günahlar bizi esir eder. Biz, Kur'an'da okuyup durduğumuz halde, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ama acaba kaçımız kardeşlere Kadir Gecesi'ni idrak edebiliyoruz? Halbuki Allah Resulü ve Vesselam Kadir Gecesi'ni son 10 günde ve son 10 gününde tek gecelerinde arayıp diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani 21, 23, 25, 27 varsa 29. Bu 4-5 gece içerisinde arayın. Biz bunu bilip dururken acaba neden Kadir Gecesi'ni idrak edemiyoruz? Ya da Ramazan ayını neden kimilerimiz bir işte iftarda güzel yemek yeme adeti olarak veya sahura kalkma adeti olarak bulabiliyoruz? Çünkü maalesef bizim işlediğimiz günahlar yapmaya çalıştığımız birçok hayrı ne yapıyor? Bizi engel oluyor Günahlarımız bizi esir ediyor, esir alıyor. O yüzden Ramazan'a az kalan şu günlerde, Ramazan ayına az kalan şu günlerde güzel bir tövbeyle insanın ne yapması gerekir? O günahlarından kurtulması gerekir kardeşler. Çünkü hakikaten günahlar ne yapar? İnsanı hayır işlemezden alıkoyar kardeşler. Ve güzel bir niyetle ne yapmamız gerekir? Niyet etmemiz gerekir. Ya Rabbi ben bu ayı imanla ve yalnız ve yalnız ecrini, sevabını senden bekleyerek ne yapıyorum? Geçilmeye çalışacağım diyerek güzel bir niyetle ne yapması? Niyet etmesi gerekir kardeşler. Ve Ramazan ayına özel bazı hükümler vardır. Ve insanların Nasıl ki namaza dair bazı hükümleri bilmesi gerekiyor ise Ramazan ayına dair bazı hükümleri de bilmesi gerekir. İlim her şeyden nedir? Önce gerekir. Biz bildiğimiz şeyleri ilim üzere yapmak zorundayız kardeşlerim. Şimdi Ramazan ayı nedir? Oruç ayıdır. Müslümanların oruç tuttuğu bir aydır. Ki orucun hakikaten Allah Azze ve Celle katında fazileti büyüktür kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle buyurur ki kitabında oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar özlarını namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya işte Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır, büyüdür. Bu da orucun Allah azze ve celle katında ne kadar değerli, <gülüyor> ne kadar faziletli olduğunu gösteriyor ki Allah Allah azze ve celle o kimselere bağışlanmayı vaat ediyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde orucun şehvetlere karşı bir kalkan olduğunu söylüyor ve diyor ki ey gençler topluluğu sizden gücü yeten evlensin eğer gücü yetiyorsa eğer buna gücü yetmiyorsa ki evlenik kendisi için gözü sakındırır ve insanın namusunu korur diyor. Gücü de yetmiyorsa oruç tutsun zira oruç kendisi için bir kalkandır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hangi kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa bir Allah bu oruçla onun yüzünü ateşten 70 sene uzaklaştırır buyurur aleyhissalatu vesselam. Ve yine oruç kalkandır, kul onunla ateşten korunmuş. Ve yine buyurur ki Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü cennete gireceğim bir ameli bana göster. Allah Resulü selam oruç tut ki onun gibi bir ibadet Yoktur buyurur. Vesselam. Kardeşlerim oruç hakikaten kalbi yumuşatan en büyük ibadetlerden bir tanesidir kardeşlerim. Allah azze ve celle onunla insanların kalp verini yumuşatır. Ramazan ayına baktığımız zaman Ramazan ayı hakikaten bir hayır ve bereket ayıdır. Allah bu ayı birçok faziletlerle donatmıştır ki Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle Kur'an'ı bu ayda indirmeye başlamıştır. Buyurur ki Allah Azze ve Celle Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden, eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak eden kim olursa o ayda oruç tutsun buyurur Allah Azze ve Celle. Dediğimiz gibi Ramazan ayında öyle bir gece vardır ki bin, gecede, bin, yıl, bin aydan daha hayırlıdır. Bu da kardeşlerim 83 yıldan daha fazla yıla tekabül eder. Allah Azze ve Celle biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Rablerinin o gecede Rablerinin izniyle melekler ve Cebrail iner. O gece esenliktir ki bu ta fecrin doğuşuna kadar devam ederler. Allah Azze ve Celle'nin Kadir suresinde. Bu ayda şeytanlar zincire vurulurlar. Cehennem kapısı kapanır ve cennet kapısı açılır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Bu aya girdiğimiz zaman kardeşlerim, Ramazan ayında oruç tutacağımız zaman bir kişinin geceden itibaren niyetlenmesi gerekir. Yani ben yarın farz orucunu tutacağım diyerekten geceden niyet etmesi gerekir. Bu nafile orucun zıttınadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün hanımlarından hanımlarından birinin evine gidiyor ve evde yiyecek bir şey var mı diyor soruyor. Hanımı evde yiyecek bir şey yok cevabını verdiği zaman "Öyleyse ben orucum." diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Bu da nedir? Ancak ve ancak nafile ile alakalı bir ibadettir. Yani nafile oruçtur. Eğer insan Ramazan ayında oruçca başlamışsa geceden itibaren "Ben yarın oruç tutacağım." diye niyet etmesi gerekir. Niyetin yeri kalptir. Yani insan ne namazda ne de Ramazanda oruç tutarken işte niyet ettim Allah rızası için diyerek lafız da niyet etmez çünkü niyetin yeri kalçak kardeşler. Ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu şekilde hiçbir lafız olarak söz gelmemiştir ancak ve ancak sadece umrede ve hacda. Lebbeyk Allahumme umreten ya da haccen diyerek sözlü olarak ne yapılır? Niyet edilir. Ama diğer hiçbir ibadette sözlü olarak niyet edilmez. Ama kalpten insan ne yapması gerekir? Onu o şekilde niyet etmesi gerekir. Kardeşlerim oruç ile Ramazan ayı ile ilgili hükümlerden bir tanesi de orucun vaktiyle alakalıdır. Oruç bugün Takvim olarak yani bu zamanımızdaki teknolojik olarak düşündüğümüz zaman takvimdeki imsak vakti sabah namazının girmesinin vaktidir. Ramazan ayının dışında normalde bu Türkiye'mizde nedir? İmsak vakti girdikten yarım saat sonra veya güneş doğmadan bir saat önce ezan okunur. Normalde yarım saat öncesinden daha ne yapmıştır? Vakit girmiştir. Buna göre... İmsak vakti dediğimiz takvimdeki vakit girdiği zaman ki nedir bu da fecri sadık dediğimiz vakittir ki o andan itibaren ne yapılır? Yeme içme kesilir ve oruca niyet edilerek ne yapılır? Oruç başlamış olur ta ki ne yapılması gerekir? Akşam güneş batana kadar insan yemeden içmeden ve cinsi münasebetten uzak durması gerekmektedir. Evet. Bir de orucun hükümleriyle alakalı sahur dediğimiz bir yemek vardır. Allah Azze ve Celle diyor ki Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz diyor. Demek ki daha önce kitap ehline yani Yahudilere ve Hristiyanlara oruç neydi? Farz idi. Ama Onların ki Müslümanlara da bu şekilde oruç farz kılındı. Yani tıpkı onlara farz kılındığı gibi. Yalnız daha sonra onların orucuyla bizim yani Yahudilerle Hristiyanların orucuyla Müslümanların orucunu birbirinden ayıran sahur yemeği eklendi. Ki sahur biliyorsunuz kardeşlerim imsak vakti olmadan önce yani sabah namazının vakti girmeden önce, belli bir müddet önce yapılan yemektir ki bunun adı nedir? Sahur yemeğidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahur yapın. Çünkü sahurda bereket vardır diyor. Aleyhissalatu vesselam. Kitap orucu ile bizim orucumuz arasındaki fark sahurdur diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine hadiste Sahur yemeği yiyin. Çünkü hakikaten sahurda bereket vardır diyor. Sahur yemeği berekettir. Velev ki biriniz sudan içeceği bir yudum olsa dahi sahura sakın, sahuru sakın terk etmesin. Gerçekten Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salat getirirler diyor. Aleyhissalatu vesselam. Demek ki sahur hakikaten önemli kardeşler. Hem gün içerisinde gücümüzü toparlayabilmemiz için hem de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi Yahudi ve Hristiyanların orucu ile bizim orucumuz arasındaki fark sahurdur diyor aleyhissalatu vesselam. Bir de oruçta tabi ki bir iftar vardır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi oruçlu için iki tane sevinç vardır diyor. Bir tanesi iftar ettiği zaman ikincisi de yarın Rabbisine kavuştuğu zaman diyor. Yine iftarla alakalı yapılması gereken sünnet nedir kardeşlerim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, insanlar iftar etmekte acele ettikleri müddetçe din üstün olmakta devam eder. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar iftarlarını geciktirirler buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İnsanlar İftara acele yaptıkları müddetçe hayırdadır diyor Allah Şimdi Müslümanlar arasında yapıla gelen yanlışlardan bir tanesi, mezin ezanı okur, adam oruçluyken ne yapar? Ezanı dinler, dinler, dinler daha orucunu açmaz. Namaz, ne zaman ki mezin orucunu namazını ezanını bitirir, daha sonra adam dua eder, ondan sonra böyle yavaş hareketlerle ne yapar? orucunu açmaya çalışır. Halbuki bu hatadır. Halbuki müezzin önce açar, sonra Normal olan nedir? Ezan ne içindir? Bir ezan, vaktin girdiğini belli etmek içindir. Ezan okunmaya başladığından itibaren vakit girmiştir günümüz şartlarında ve ondan sonra hemen ne yapmak evet. gerekir? Orucu açmada acele etmek gerekir. Biz de kardeşlerim burada bir çoğumuzun bilmediği veya yapmakta e, tesahür davrandığı bir mesele var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iftarlının diyor, iftar açacağı vakit yapacağı dua kabul edilen bir duadır. Ya bu ne demektir? Şimdi bizler oruç açacağımız zaman, tabi acıkmışız, susamışız. Hele ki şimdiki zamanda sıcak vakitte işte sufra, soframız kurulmuş, Binbir çeşit Allah'ın nimetleri sofrada e, toplanmış ve insanlar böyle bir iştahla ne yaparlar? Sofraya gözlerini dikerler ve gemi ezanı beklemeye başlarlar. Halbuki o saatte yapılacak en güzel şey nedir? Allah Azze ve Celle'ye dua etmektir. İnsanın oruçlunun nedir? İşte o anda yapacağı dua Allah katında geçerli dualardan bir tanesidir. Maalesef bizler bu sünneti ne yapmışız? Terk etmişiz. Gerçekten oruç tutanın iftarı esnasındaki duası reddedilmez diyor Allah Resulü Öyleyse tam iftar vaktine yaklaştığımız zaman yapacağımız iş ellerimizi açıp Allah Azze ve Celle'ye yalvarmak, günahlarımızın bağışlanması için tövbe-i istiğfar etmek ve bolca kendimiz ailemiz, zürriyetimiz ve Müslümanlar için ne yapmak? Dua etmektir. Bunu kesinlikle unutmayın kardeşler. İftar zamanı, yani iftara yaklaştığımızda ne yapmak? Dua etmek. Vakit girer girmez de, yani müezzin ezanı okur okumak ki bu vaktin girdiğinin işaretidir, hemen ne yapın diyor Allah Resulü Selam iftara etmedi de acele edin. Bazıların anladığı gibi işte ezan okulsun, duamı edeyim, ondan sonra orucumu açayım değildir kardeşlerim. Müslümanlar oruçlarını açmada, iftar etmede acele ettikleri müddetse hayırdadır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabii ki bu vakit girmeden önce iftar edilmesi manasına da gelmez. Çünkü nasıl ki namazın kılma şartı, kabul edilme şartı vaktin girmesi ise nedir? Orucun şartı da vakit girecek, Ondan sonra ne yapacaksınız? Siz orucunuzu o şekilde açacaksınız inşallah. Evet, oruçlunun terk etmesi gerekli olan şeyler vardır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki nice oruçlu vardır ki ona tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır. Diyor. Yani sadece o adam aç kalmıştır Susuz kalmıştır. Allah Azze ve Celle katında o orucun hiçbir değeri yoktur. Yani düşünün, normalde yalan söylemek, memmamcılık yapmak, insanların arasını bozmak için laf taşımak ve diğer bütün sözde davranışlar yasakken nedir? Ramazan ayında daha fazla. Neden? Çünkü artı olarak yapmış olduğunuz bir ibadet ki oruç ibadeti, ki Allah azze ve celle orası için cennette ayrı bir kapı yaratmış. Reyyan kapısı. O kapıdan sadece oruçlular girecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu kadar büyük bir ibadet maalesef diyor sadece onun susuzluğu, açlığı yanına kar kalacak. Başka hiçbir şey alamayacaktır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani o adam... Yalanı terk etmezse, nemmamcılığı terk etmezse, faizi terk etmezse, işlemiş olduğu bütün günahları terk etmezse tuttuğu orucun da hiçbir şekilde nedir kendisine faydası olmayacaktır. Bugün güya kendisine alim denilenler fetva veriyorlar. Adamlar diyorlar ki hocam çok sıcak günlerde oruç, oruç geldi, i̇şte oruç tutmasak da işte 30 lira, 20 lira, 10 lira neyse para versek olur mu? O önemli değil. Çünkü oruç Müslüman içindir. Sen verebilirsin paranı. Sıkıntı değil. Oruç Müslümana farklılır. Ki böyle bir soru Allah korusun yani ben oruç tutmayayım da 30 lira 50 lira neyse para vereyim. Dinle alay etmektir kardeşler. Ve bu tür bir şeyi Allah korusun insanı küfre götürür. İnsan evet oruç tutmayabilir. Ama dinle alay etmek de işte ben oruç tutmayayım da 30 lira 50 lira vereyim Nedir? Kesinlikle dinle alay ve bu küfürdür kardeşler. Dinin belli şartları vardır, belli hududu vardır. Allah'ın şeriatı açıktır. Sohbetimizin ilerleyen saatlerinde kimlerin oruç tutamayacağı şeriatın sınırları içerisinde belirlenmiştir. Ama insan böyle alayvari sorular sorarsa ki karşıdaki de buna bu şekilde cevap verirse bu küfürdür kardeşlerim. İnsanı dinden çıkartır, kafir eder. Çünkü bu dinle alay etmektir. İnsan evet oruç tutmayabilir, gücü yetmeyebilir ama bu şekilde sorularla dini alaya atmak da küfürdür ve insanı kafir eder kardeşlerim. Allah korusun. Oruç Müslüman'a farzdır. Evet. Müslüman'ın bir oruçluğunun yapması mübah olan şeyler vardır kardeşlerim. Bir Müslüman oruç tutan bir kimse günüp olarak sabahlayabilir ki Diyor ki Ummu Seleme radıyallahu anha Allah Resulü selam Ramazan ayında ihtilamsız olarak külüp olduğu halde fecir girerdi. Böyleyken gusül akdesi alarak oruç tutardı. İkincisi oruç tutan kimse misvak kullanabilir kardeşler. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer ümmetime zorluk olmayacağını veya zor gelmeyeceğini bilseydim her namaz ile birlikte ki başka bir rivayette her abdest ile birlikte onlara onlara dişlerini misvaklamalarını emrederdim diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ki bu hadiste oruçlu ile oruçsuzu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem birbirinden ayırt etmediği için insan her halükarda ne yapabilir? Misvak kullanabilir. Ki oruçlu içinde bunun herhangi bir sakıncası yoktur. Yine Ağzı, ve, ağzı çalkalamak, burnuna su vermekte bir sakınca yoktur. Yalnız bunu ne yapmamak lazım? Özellikle ağza ve buruna verirken, ki mazmaza ve istinşat deniyor buna, fazla abartmamak lazım kardeşler. İnsan sıcaktan dolayı belki ağzını çalkalayabilir veya ateş alırken, çalkalarken fazla abartabilir. Ki bu da nedir? Sakıncalıdır. Çünkü e, boğaza kaçma tehlikesi vardır kardeşlerim. Peki, oruçlu bir kimse hanımıyla oynaşıp, öpe, hanımıyla oynaşıp hanımını öpebilir mi? Allah Resulü diyor ki Ayşe anamız, Ayşe anamız diyor ki, Allah Resulü selam oruçlu olduğu halde hanımını öperdi, oruçlu olduğu halde onunla oynaşırdı. Ancak o, içinizden nesline en fazla sahip olanıydı. Abdullah bin Amr i̇bn As diyor ki bir rivayetinde, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına Genç birisi geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü Oruçlu olduğum halde hanımımı öpebilir miyim? O da hayır dedi. Sonra ihtiyar bir adam geldi Ve aynı soruyu sordu. Allah Resulü Aleyhisselam Evet dedi. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki Gerçekten ihtiyar nefsine Daha sahiptir. Demek ki Hanımını öpmek nedir? İnsanın orucunu bozman. ama Allah Resulü Aleyhisselam nefsine en çok Sahip olan kimseydi diyor. Yine kan vermek, kan tahlili veya e, serum olmaksızın iğne de ne yapabilir, vurulabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hacamat yaptırmak da orucu bozmayan şeylerden bir tanesidir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruçlu olduğu halde kendisine hacamat yaptırmıştır. Vesselam. Demek ki hacamatta orucu Bozmayan şeylerden bir tanesidir. Yine yemeğin tadına bakmak da orucu bozmaz. Yalnız yutmamak şartıyla. Yani dille ne yapılabilir? Yemeğin tadına bakılabilir. Fakat bu nedir? Orucu bozucu şeydir. Ee, yine göze sürme sürmek ya da herhangi bir göz damlası kullanmakta da bir sakınca yoktur. Soğuk suyu başa dök... E, kafasına insanın soğuk su dökmesi veya herhangi bir şekilde yıkanmasında da oruçlu için... Herhangi bir sakınca yoktur. Bunlar oruçluğunun yapması mübah olan şeyler. Bir de orucu bozan şeyler vardır ki kasten bilerek yemek ve içmek orucu bozar. Eğer insan unutarak yel ve içerse ne yapması gerekir? Aklına geldiği itibaren ne yapması lazım? Onu kesmesi ve ağzını çavkalaması gerekir. Çünkü Allah orucuna devam eder. Allah Resulü Aleyhisselam o kimsenin orucunun herhangi bir şey olmayacağını bilakis ona Allah'ın ikramda bulunduğunu söylemiştir. Tabi insan bunu e, kasıtlı olarak da yapmaması gerekir. Çünkü kasıtlı olarak yeme içme orucu bozar. Yine cinsel ilişki orucu bozar ve üçüncüsü de bir kadın aybaşı veya nifas doğusa olmuşsa nedir? O da iftar etmesi orucu bozan şeylerden bir tanesidir kardeşler. Allah Azze ve Celle bütün ibadetlerde olduğu gibi oruç Ramazan ayında da kolaylığı sevmiş, kolaylığı tercih etmiş ve insanlara zorluk yüklememiştir. Eğer bir kimse Ramazan ayında yolculuk yapıyor ise ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَاِدَّتُ فَاعدَّ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُر۪يدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ الْعُسُرُ kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Zira Allah Azze ve Celle sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez demiştir. Demek ki bir kimse yolculuk esnasında ise Ramazan ayında ne yapabilir? Orucunu bozabilir ve onun yerine Ramazan ayı dışında güne gün olarak ne yapar? Orucunu kaza eder. Peki bugün birisi diyebilir ki işte... Sefer şeyleri çok kolaylaştı. İşte arabalar çok rahat i̇şte veya uçak adam dünyanın öbür ucuna bile ne yapıyor? Çok rahat bir şekilde gidebiliyor. Kardeşlerim Allah azze ve celle tabii ki bunların hepsini en iyi bilendi. Yarın ne olacağını, kıyamete kadar ne olacağını bilendi. Ve şeriatın hükmü de nedir? Artık din tamamlanmış ve kesinlenmiş. O yüzden ne olursa olsun eğer bir kimse yolculuk hükmü içerisinde ise... Dilerse oruç tutar. Dilerse tutmaz kardeşlerim. Onun şeyine e, dilemesine kalmış. Ama orucu bozmada kendisinin nedir? Selahiyeti vardır kardeşler. Dilerse orucunu tutar. Seferdeyken dilerse ne yapmaz? Orucu tutmaz. Tutmadığı gün kadar Ramazan ayı dışarısında ne yapar? E, onu güne gün olarak kaza eder. Peki çok yaşlı bir kimse varsa bu insan ne yapması gerekir? Oruç tutacak durumda değilse o zaman ne yapar kardeşlerim? O gün insan fidye dediğimiz olay vardır ki tutmadığı her gün için ne yapar? Ee, bir yarım sağ e, buğday ile bir fakiri do, do, doyurur ki bu da yaklaşık bir buçuk kilo kadar e, ne yapıyor? Anlamış. Anlamış. Anlamış. Anlamış. Buğday e, ediyor ki bu günümüze vurduğumuz zaman yaklaşık galiba 10 lira veya 15 lira gibi bir maddi tutar yapıyor. Eğer çok yaşlı bir kadın ve erkek oruç tutamayacak durumda ise ne yapar? Fiddi dediğimiz meseleyi verir ki bir fakiri bir öğün do doyuracak kadardır kardeşler. Ya da namazanda asla doğru tutar, tutar evet. Hamile ve emziren kadın ne yapar kardeşler? Eğer bir kadın Ramazan ayında hamile ise veya emzikli çocuğu varsa o kadın da ne yapmaz? Orucunu e, terk eder ve o da e, bir fakir doğuşur. Aynı şekilde e, orucu kaza etmez. Hamile bir kadın veya emzikli bir kadın Ramazan ayı boyunca tutmadığı tutmayabilir ve tutmadığı gün sayısınca da ne yapar? Günde bir fakiri doyuracak kadar fidye verir kardeşler. Bu da emzikli ve bir e, hamile kadının e, yapması gereken şeydir. Peki orucun kazası var mıdır? Bir adam Allah Resulü aleyhisselatü vesselama gelerek diyor ki ben helak oldum ey Allah'a razı olsun. Diyor ki neden helak oldun? İşte Ramazan ayı günlerindeyken oruçluyken Ramazan ayında hanımıma yaklaştım diyor. Allah Resulü diyor ki azat edecek bir kölen var mı? Adam hayır diyor. Peki aralıksız olarak iki ay oruç tutabilir misin? Adam hayır diyor. Peki 60 tane fakiri doyurabilir misin? Adam hayır diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam otur besle diyor. Bir müddet sonra bir sepet hurma getiriliyor. Ve adama diyor ki Allah Resulü vesselam al bunu tasarlık et diyor. Ve adam diyor ki Allah'ın Resulü şu Medine'de benden daha fakiri yok ki diyor. Bunun üzerine sadaka olarak vermesini emrediyor. Bunun üzerine Allah Resulü gülüyor. Öyleyse al diyor bunu git ailenle beraber ye diyor. Başka bir rivayet var. Sen ve çoluk çocuğun ye. Bir gün tut ve Allah'tan af ve mahsret dile diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Peki bu durumda hanımına kasıtlı olarak Ramazan ayında yaklaşan kimse ne yapması gerektir? Kardeşlerim e, hadisin sonunda tabii ki hadis geliyor. Önce bir köle azat et. İkinci kısımda aralıksız iki ay oruç o yoksa ona gücün yetmiyorsa 60 fakiri doyur. Ona da gücün yetmiyorsa ne yapıyor? Sırasıyla ee, hükümleri, hükümü Allah Resulü aleyhissalat ve selam sıralıyor. Ki bu konuda İbn-i Teymiye Rahimullah güne gün oruç tutar diyor. En iyisini Allah bilir. Evet. Teravih namazına gelince biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalat Bukhari'de gelen rivayette diyor ki her kim Ramazan ayını iman içerisinde imanlı olarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor Aleyhisselatu vesselam. Şimdi teravih kelimesi ne Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın lügatında ne de sahabenin lügatında Ramazan ayında kılınan namazı teravih ismi verilmemişti. Fakat teravih seleften bu isim kullanılmış ki Bukhari Rahimullah da sayhinde bu ismi yani teravih namazı ismini kullanmıştır kardeşlerim. Bu normalde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın her gün boyunca kıldığı ki salatü leyl dediğimiz gece namazıdır kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ayşe anamızdan gelen rivayette ne Ramazan ayında ne de Ramazan ayının dışında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 11 rekattan fazla namaz kılmadı diyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Bunun adı Ramazan ayında teravih olmuş ama dediğimiz gibi Allah Resulü selam ve de sahaba bu ismi kullanmamıştır ama selef buna bu ismi vermiştir. ki Bu isimle de ne olmuştur? Meşhur olmuştur. 11 rekat, 8 rekatı gece namazı olarak, 3 rekatı da vitir namazı olarak kılınır. Evet, bu da e, yapılması gereken sünnetlerden sadece Ramazan ayına has değildir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kıla geldiği gece namazının adıdır bu kardeşlerim. Evet. Bir de Kadir Gecesi vardır. Ramazan ayındaki Allah Azze ve Celle onu bin aydan daha hayırlı yapmıştır. Peki Ramazan ayını Allah Resulü Aleyhisselatu ve Selam son on günde arayındır. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam evinden dışarı çıkacak ki insanlara Ramazan gecesinin Kadir gecesinin ne zaman olduğunu haber verecek. O esnada iki kişi veya birkaç kişi ne yapıyor? Aralarında sözlü kavga ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam o sese çıktığında Kadir gecesinin ne zaman olduğunu haber verecek. Ama bu karışıklığa binaen Allah Resulü Aleyhisselam bana unutturuldu diyor Kadir gecesinin ne zaman olduğu siz Kadir gecesini Ramazanın son 10 gününde ve tekli gecelerde aleyin diyor aleyhissalatü vesselam. Evet, Kadir Gecesi'nin alameti nedir kardeşlerim? Kadir Gecesi bağışlama ve azap gecesidir diyor Aleyhisselatu vesselam. Ne soğuk ne de sıcaktır güneş o gecenin sabahında kırmızılığı zayıf olarak doğar diyor aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri Kadir Gecesi'ni idrak eden kullarından eylesin. Allah, Allah. Hakikaten çok önemli. Eğer o geceyi idrak edebilirseniz bin aydan daha hayırlı bir gecedir diyor. Yani düşünün belki de yapılacak bir dua, kılınacak iki rekat bir namaz, yani 83 küsür senelik bir ibadeti nedir? Yapılan daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle bize o geceyi idrak edip hakkıyla geçiren kullarından eylesin kardeşlerim. Hakikaten önemli. Bir de Ramazan ayında itikaf dediğimiz bir mesele vardır kardeşlerim. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ömrü boyunca itikaftan ne yapmamıştır? İtikafı terk etmemiştir. İtikafın şartları nedir? Birincisi itikaf kesinlikle mescitte camide yapılması gerekir. Yani ben işte oturayım evimde itikaf yapayım diye bir şey yoktur. İtikaf Ramazan ayında yapıldığı gibi Ramazan ayının dışında da yapılır ama meşhur olan Ramazan ayında yapmaktır. Çünkü neden? Bir gün Ömer radıyallahu anhı geliyor Ey Allah'ın Resulü ben cahiliyedeyken Mescidi Haram'da Kabe'de bir gün itikaf yapmayı adadım diyor. Adamı yerine getireyim mi? Allah Resulü evet getir diyor. Demek ki Ramazan ayının dışında da ne varmış? Bir itikaf varmış. Ama sünnet olan nedir? Ramazan ayında son 10 gününde itikaf yapmaktır. Allah Resulü Aleyhisselam bunu ömrü boyunca terk etmemiştir. Her Ramazan'ın son 10 günü ailesinden uzaklaşmış, mescide kapanmış ve zaruri bir ihtiyaç olmaksızın kesinlikle ne yapmamıştır? Mesciden, camiden dışarı çıkmamıştır. Ki Ayşe anamız diyor, ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidi neydi? Evleri hemen e, kapıyı açtığı zaman mescidine giriyordu. O diyor kafasını uzatırdı. Ben de Allah Resulü Aleyhisselam'ın saçlarını tarardım diyor. Ayşe Hanım Radıyallahu Anha. Demek ki itikaf için giren bir kimse 10 gün boyunca, son 10 gün boyunca itikafta kalır. Dünyalık her şeyi terk eder ve mescitte yatar kalkar zorunlu bir ihtiyaç olmadığı müddeti mescidi terk etmez ve sadece ve sadece Kur'an-ı tilavetiyle, Allah'ın zikriyle, namazla meşgul olur. Başka da hiçbir şey ne yapmaz? Dünyalık olarak bir şey yapmaz. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu vefat ettirene kadar zamandanın son 10 günü itikafa, itikafa girerdi. Sonra da ardından hanımları, Allah Resulü selam vefatından sonra hanımları da itikafa girmişlerdir. Bir de Ramazan ayında biliyorsunuz fıtır zekatı vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fıtır zekatını bir sağ hurma veya bir sağ arpa olmak üzere Müslümanlardan köle ve hür kişiye, erkeğe ve kadına, küçüğe ve büyüye farz kılmıştır. Ebu Said El-Hudre diyor ki radıyallahu anhü, Bizler Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında bayram günü bir sa yiyecek verdik. Bizlerin yiyeceği o gün arpa, üzüm, süzme peynir ve hurma idi diyor. fitr zekatının son vakti de bayram namazından hemen öncedir kardeşlerim. Evet. Bunlar Ramazan ayı ile ile alakalı bilmemiz gereken önemli Hükümler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ramazanı idrak eden ve hakkıyla geçiren kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Ramazan ayı ile alakalı zayıf olan bazı rivayetler var. Onları da hatırlatalım ve inşallah dersimize son verelim kardeşlerim. Kullar. Ramazanda ne Ramazanda ne olduğunu bilselerdi, ümmetin bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdi. Gerçekte cennet senenin başından diğer seneye kadar Ramazan için güzelleştirir, güzelleştirilir. Bu hadis uydurmadır. Bu ayın evveli rahmet, ortası mahseb ve sonu da ateşten azattır. Hadis zayıftır. Oruç tutulsun, hast bulun. Hadis zayıftır. Hiç her kim Ramazan'dan bir gün Allah'ın verdiği ruhsat dışında orucunu bozarsa, bir sene boyunca oruç tutsa da bu onu karşılamaz. Hadis zayıftır. Allah'ım senin için oruç tuttum, rızkın üzerine orucumu açtım bizden kabul et çünkü sen duyan ve bilensin. Zayıf hadistir. Sefer esnasında Ramazan orucunu tutan, ikamet anında iftar eden gibidir. Hadis zayıftır. Beş şey abdesti bozar, oruçluyu iftar ettirir. Yalan, gıybet, laf taşıma, şehvetle bakma, yalan yere yemin etme hadis uydurmadır. Ramazan ayının ilk gecesinde Allah Azze ve Celle mahlukatına bakar. Eğer Allah Azze ve Celle kuluna baktıysa ona ebedi olarak azap etmeyecektir. Allah Azze ve Celle'nin her gece bir milyon tane ateşten azatlısı vardır, uydurmadır. Ramazan ayı gök ile yer arasında asılıdır. Ancak Allah'a fıtır zekatı ile yükseltilir. Hadis zayıftır. Evet kardeşlerim, Ramazan ayı, e, ayı ala, ile alakalı hükümler bilmemiz gerekenler kısaca bunlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ramazan ayını iman ile ve ecrenin sevabını,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 senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. <Gülüyor> Ramazanı en güzel şekilde idrak eden, en güzel şekilde onu geçiren kullarından eyle ya Rabbi. Sübhaneke, Allahümme bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ente istagfiruke ve atubi ileyk ve ahiru da'vana elhamdülillahirrahmanirrahim. Kaç mu olacak? Allah Sorular. E, Ramazan nasıl başlar, nasıl bitir? Evet, orayı herhalde atladık. Ramazan ayı e, tabii ki Şaban ayından sonra Ramazan ayı. Kim ki diyor Şaban ayını diyor e, hilali görün, oruç edin, orucu tutur hilali görün, bayram edin diyor Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam. Eğer Şaban ayında hilali göremezseniz ne yapın? Şaban ayını 30'a tamamlayın diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, hilalle başlanır ve hilalle bitirir. Peki Ramazan hilali gözükmese ben işte bugün niyetleniyorum. Eğer hilal gözükürse orucum. Hilal gözükmezse nafile olsun hepinde oruca başlanabilir. Ona şek orucu denir ki bu caiz değildir. Haram. Evet. Evet. Evet. Yani şüphe. Yani bugün Ramazan'sa ben Ramazan'ın biriyim. Değilse nafile. Yani buna şek orucu, orucu denir. Yok. Yok, buna şek orucu denir. Yani Ramazan niyetiyle onda da on nafile oruçlarda böyle geliyor anlattığı gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şek orucu denir ki bu caiz değildi? Tutulmaz. Böyle bir oruç yoktur. Yani bugün eğer Ramazansa Ramazan'ın biri değilse <gülüyor> nafile şeklinde bir oruç şekli yoktur. Emzirme konusunda benim 5 aylık var, normalde emziriyorsa. Emziriyorsa hiç sıkıntı yok. Yani kendi durumuna bakar, çocuğunun durumuna bakar, Dilerse iftar eder, bir gün boyunca, yani işte şu anda galiba 10 lira veya 15 lira civarında Her gün bir fakire doyuracak kadar şey yapar, kadaka verir. Onun her gün için mi yapacak mısın? Tabii, tutmadığı gün için. Sen 30 gün tutmadı 30 gün boyunca ver. Öyle ayetin sonu da ustalar bunların için daha hayırlıdır diyor. Yok o yolculuk yani, için o. bu. Hamile için. Yolduysa demiyor bu ayet. mu? Yok. Yani orada görünce kalkar gibi. Evet. Olurdu, evet. Güzel, bir de şu vardı. Peygamber hocamız vardı. Atarak... Hocam, bunu Hüseyin Hocama soracağım da. Bu Abdülaziz Bayrı'nın bir tehkisi vardı. <gülüyor> Şeyle